Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhaneke la ilmelena illa ma allentena innekantel alimun akim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahentena innekantel cebadu kerim. Rabb-i şrahli sadri ve yesirli emri vahli rükketen min lisani. Yefkavu qavri ve üfemde emri illa Allah. İnna mevbasirun bil ibadu. 54. Sûr'ü olan Kamer Sûresi. Tabii Cenab-ı Hakk'ın kelamıyla muhatap olmak, Allah böyle dedi. Yani bu ifadeyi hakikaten kullanabilmek kolay bir şey değil. Allah'ın kelamını dinliyoruz veya anlatıyoruz, ifade etmeye çalışıyoruz. Tabii ki üst atimiz misbetinde Cenab-ı Hak anlayışımızı ziyadesin. Daha önceki sureler gibi, Muhaka'a suresi gibi, Kıyamet suresi gibi, Sinzal suresi gibi Kamer suresi de kıyamet, kıyametin o dehşeti, Geçmiş kavimler, alt kavmi, semut kavmi, o kavimlerin helal yolucunu o dehşetli hali tasvir ediyor. İnşallah ayıl ayıl bu surenin inşallah izahını, açıklamasını yapmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Suretü kamer. Kamer ay demektir. Ay suresi sebebi ise onunla başladığı için. Bismillahirrahmanirrahim. مَكِيَةُ اِلَّا سَيُّ زَبُونَ جَمْوَوْ Bu ayet-i kerime hariç Mekke'de nazir olmuştur. الْاَيَةِ وَيَّا خَمْسُونَ وَخَمْسُونَ ayet 55 ayetten müteşekkildir. Bismillahirrahmanirrahim. كِتْتَرَمَةِ السَّاءَ Kıyamet yaklaştı. Kıyamet yakındır. Yani kurbet-ül kıyamet. Kıyametin yakınlığı yakındır, yakınlaşmıştır. Aklınıza şu da gelebilir. Ayet diyor ki kıyamet yakındır o da arada 1441 yıl geçmiş. Peki yakınsa bu 1441 yıl nedir? Burada şu mana var. Bildiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman peygamberidir. Yani insanlığın son zamanında gelmiştir. Bir. Son peygamber, kendisinden sonra peygamber gelmeyecektir. Zaten onun ahir zaman peygamberi olması demek ki artık dünyanın son denlerine girdiğini gösteriyor. Bir. İkincisi Genel kainatın içerisinde genel saat ki bak dikkat edersen burada saat diyor. Ha, genel dünyanın dünyanın bir saat. Dünyanın genel saati içerisinde Efendimiz'den bu yana kadar 6 dakika geçmiş olması, 3-5 dakika geçmiş olması uzun bir süre değil. Onun için kıyametin yakınlaşması dünyanın zaman saati ve daha geniş kutu kainatın zaman saati içerisinde değerlendirilmesi. Yani yoksa sadece Efendimiz'den bu yana, efendimiz 1400 yıl geçti, uyumlu bu kadar çok. Onu, Efendimiz'den bu yana kadarki zaman değil, dünyanın zaman saati içerisinde Efendimiz'in son peygamber olduğunu ve Efendimiz'den sonra gelmeyeceğini ve ahir zaman peygamberi olduğunu. Bir de, Efendimiz diyor ki, ümmetin istikametle giderse bir yıl var, diyor. Bir yıl var, diyor. Yani bin yıl yaşayacağını, istikametle gitmezse bin yıl, istikametle giderse bin beş yüz yıl yaşayacağına dair hadislerde ifadeler var. Belki bu biraz daha özel bir durum istiyor ama yani onunla da ilgili olaraktan bazı işaretler var. Dünyanın insanlığın ömrünün yedi bin yıl olduğu, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin altı bin altı yüz altmış altı olduğu, yani bu insanlığın her şeyi Allah bilir. Yani yeri geldikçe de ifade edeceğiz, kıyametin ne zaman kopacağını Demi Yis-elûne sa'a Ey Habibim senden saat hakkında, kıyamet hakkında sorarlar De ki onun ilmi Rabbimin nezdindedir Yani onun ne zaman kopacağını Rabbim bilir İnsan neyi bilir? Şunu bilir Mesela ben mütehassıs bir doktorum Bir hasta geldi Hastayı tahlim yaptım Filmini çektim, muayene ettim Genel görünümüne baktım Hele bir diyelim ki hasta 80 yaşındadır. Şimdi ben eğer mütehassıssam en azından şu tahminde bulunabilirim. Yani bu amca, işte bu amcanın üç aylık, bu amcanın üç yıllık ömrü var. He, 13 yılda yaşayabilir, üç saat sonra da ölebilir. Ama genel standartlara baktığım zaman diyebilirim ben, yani onda bir sakınca yok. Bu adam üç, yıl, üç ay yaşayabilir, üç aylık ömrü kalmış, üç yıl ancak yaşayabilir gibi bir tahminde, hava tahmin raporu gibi bulunabilir. Onun için mesela kıyametin ne zaman kopacağı konusunda da tahminde bulunabilir. Ben üniversitedeyken ilahiyatta tezi hazırlarken ahiret ahvali diye orada da bazı tahminlerde bulundum. Yani geniş detaylı arzu ederseniz tespitler.com'a bakabilirsiniz. Ama ne zaman kopacağı saat itibariyle, dakika itibariyle Rabbim bilir. Çünkü mesela kıyametin 10 tane büyük alameti var. Yüzlerce küçük alametleri var. O genel alametlere baktığımız zaman, he, dünya 80'lik amca gibi yaşlı. Hani bir fıkra bir şey anlatayım. Yaşlı amca doktora gitmiş. Demiş doktor böyle mi ağrıyor demiş. Amca demiş yaşlılıkta. <Gülüyor> doktor ve gözüm de görünüyor ama demiş. Amca demiş yaşlılıkta. <Gülüyor> doktor bey demiş kulağım da pek duymuyor. <Gülüyor> amca demiş yaşlılıkta. <Gülüyor> Adam ne demişse hep yaşlılıktan deyince bu yaşlı amca ağzını açıp bağırmış doktora. Doktor sonra demiş ki amca demiş, bu da yaşlılıktan demiş. O bağırmanız da yaşlılıktan. Yani dünya saçı dökülmüş gözü görülmüyor. Beni evet. ikiye bükülmüş. Evet. Artık gitmek üzere. Evet. Yani bu durumda genel olaraktan bir tahminde bulunabiliriz. Hee dünyanın 200-300 üç senelik ancak bir ömrü kaldı gibi hava tahmin raporu gibi tahmininde bulunabilir. Çünkü yaşlar. Bağırıp çağırıyor. Gürültü her tarafı çakşamış, mahvolmuş, çözülmüş bir durum içerisinde en doğrusunu, onun için hep eskiler öyle derler. allah Alem bir sabah. En doğrusunu elbette ki Rabbimiz bilir. Kıyamet yaklaştı. kamer Ay ikiye ayrıldı. Bu ayetin ilişk sebebi ile ilgili olarak da olayı anlatacağım ben. اِنْ فَلَكَ فِي الْقَتَيْنَ عَلَى ve قُبَيْسِ وَقُعَيْ قِيْعَانِ قُعَيْ denilen yerde ve Ebu Kubeys dağı üzerinde ay ikiye ayrıldı. Gözünüzün önüne karpuzu getirin. Karpuz gibi ikiye bölündü. Onu, he. Ayetlerleu sallallahu aleyhi sallam Efendimiz'in bir mucizesi olarak. Vekat seyle ha fakale ishedu cawhar Bukhari ve Müslim ve in yer el ey yani tüfvarı Kureş ayetler mucizesi ter lehu yorildu Müslimler her ne vakit Efendimizden bir mucize görmüşler ise tutark onlar yüz çevirirlerdi. İtiraz eder, yüz çevirir, inanmazlar ve ne derlerdi? Bu kahindir, sihirbazdır mecnundur derlerdi, şairdir derlerdi, inanmazlardı. Ve yukulu ve dediler Haza, bu Muhammed'in yaptığı sihrun müstemir. Süre gelen daimi, devam ede gelen bir sihirdir. Kaviyyul yani kuvvetli, sürekli devam eden, kuvvetli bir sihirdir. Yani Muhammed bize sihir yaptı, onu söyleyeceğim. Minel mirre, bu müstemir kelimesi mirreden gelme. Yani el kuvvetü ev daimun. Kuvvet veya sürekli anlamına gelir. Tabi olayın İniş sebebimiz, esvab-ı hüzuru anlaşılmaz şöyle. Mekke'nin ileri gelenleri değişik zamanlarda Efendimiz'den mucize isteyip gördükleri gibi bu sefer yine Ebu Kubeç Dağı içerisindeyken Mekke'nin ileri gelen müşrikleri bir anda gökte parlak ayı görünce ya Muhammed sen diyorsun ki ben peygamberim. e ee, hadi sen hadi bu ayı ikiye böl bakalım. Yani amaç efendimizi aciz bırakmak, evet. mahcup bırakmak yapamaz canım. Bak gördün mü sen bunu bize istediğin yapamadı. Bir de peygamberin diyor, dediktirmek için bir de en olmayacak, en an şeyleri istiyor. Ama Rabbi onun için kainatı yaratan Rabbi aynı ikiye bölesin ki Bunun üzerine, onların bu istekleri üzerine efendimiz adeta bir elif çizerekten Yukarıdan aşağıya doğru bir elif çizerekten ayı aynen gözleri önünde ikiye, sabah gibi, karpuz gibi ikiye ayırıyor. Bu ayetin yine sebebinde ayı ikiye bölmüş olayı efendimizin en büyük önemli mucizelerinden sonraki başta Kur'an-ı Kerim gelir en büyük mucizelerinden birisi de ayı ikiye bölmesidir. Burada bazı cızırtılı sesler çıkıyor. Efendimizin böyle yapmadığına dair ama ben şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim ki Kesinlikle ve kesinlikle gerek o zamandaki müşrikler olsun ondan sonraki. Şunu asla dememişlerdir. Ya biz Muhammed'e ayı ikiye yar dedik de o yaramadı dememişler. Ayı ikiye yarmışlar ama ne demişler? Siharın Müstemir. Evet. Kuvvetli kuvvetli bir sihir yaptı. Yani ayı böldü mü böldü? Bitti. Yani ayı böldüğünü bizzat gözleriyle görüyorlar. Ay ikiye bölünüyor. İkincisi, bazı cüvela kısmı diyor ki, efendim diyor, niye o zaman Amerika bundan bahsetmiyor? Avrupa devletleri niye bundan bahsetmiyor? Bunlar lüsumsuz. Bir kere o, Efendimiz bunu akşam vakti yaparken, o zaman Amerika, Avrupa gündüzde. Yani gündüz vakti, gündüz vakti. Ve ikincisi, o zamanki gibi şimdiki internet olayı, medya olayı yok ki, bu olay... Aynı dakikasında yayılmış olsun. internete son dakika haberleri, son saniye haberleri olarak düşmüş olsun. Efendimizin bu mucizesine karşı en azından yapamamış olsaydı, müşrikler derdeki, ki bak biz Muhammed'den ay-2'ye yarmasını istedik de yapamadı. Oysa yaptıklarını görüyor, inkar etmiyor ama kendi etbaalarını, çevrelerini kandırmak üzere Şeyh Harun Müstemir, yani Muhammed bize kuvvetli bir, çok etkili bir, Sihir yaptı diyerekten kendi nefislerini, çevrelerini kandırma yoluna böylece gitmiş oluyorlar. وَكَزَّهُ اَنْ نَب۪يَ صَلَّ اللّٰهِ <gülüyor> سَلَمْ Bununla Efendimiz'i yalanladılar. Bu sihir, kuvvetli bir sihir yaptı demek suretiyle. Ve bununla ve اَهْوَا اَهُمْ Ya onlar şeytana uyarlar ya da nefislerine uyarlar. Bu ifadeleriyle onlar fil <gülüyor> ile sapıklık konusunda kendi heva ve heveslerine, arzularına, keyiflerine uymuş oldular. Oysa vakülle emrin her iş minel haybi ve şerri, ister hayır olsun ister şer olsun. Her iş ne olur? Müstakir, ulaşıcıdır, karar kılıcıdır, hedefine varıcıdır, gerçekleşidir, tahakkuk eder. Yani bir ehli, ehlini ulaştırır, fil cennete evfimdar. Ha Demek ki her iş Sahibini ya cennete ulaştırır ya cehenneme ulaştırır. Burada da ne yaptı olmak gelmişlikleri cehenneme ulaştırdı. Niye? Efendimizi yalanlayıp kendi hava ve heveslerine, arzularına uymuş olmalarından dolayı. Muahkat cahem. Latif ifadesi Arapçada tahkik edatı, kuvvetle muhtemel, kesinliği ifade etmiş oluyor. Muhakkak ki biz, yani muhakkak ki onlara geldi. Mineral embay. Birçok haberler. Esadirul evvelin gibi onların dedikleri veya genel olarak da Cenab-ı peygamberlere göndermiş olduğu haberler اَخْبَارُ اِحْلَاكِ بُمَلِينُ مُكَزْزِبَةِ رُسُولَهُمْ Geçmiş ümmetlerden peygamberlerini yalanlamış olanların helak haberleri onlara geldi. Yani onlar bilmiyor değil, bilmiyor değil. He, yani kendilerinin de helak olacağını bilmiyor değil. Çünkü geçmiş ümmetlerde birçok kimse peygamberlerini yalanlamış olduklarından dolayı Allah onları helak etmiş oldu. Onlara haberler geldi muhakkak. Hangi konuda mafiği öyle bir konuda ki içerisinde var müzdecer lehum o peygamberlerin secde etme. Burada dal aslında fazladır. iftiale daha fazladır. Zecere kökünden gelmiş oluyor. Zecretmiş olup, sakındırmış, engellemiş olmalarından, kötülükten men eden onları, kötülükten sakındıran pey sakındıran peygamber içerisinde kötülükten onları sakındırmış olduğu peygamberlerin haberleri o geçmiş ümmetlerin helal olmalarını haberleri onlara muhakkak gelmiştir. İzm-i Mastar, Maslar ismidir. El İzm-i ve daha bu, ve daha bu mitah dediğimiz gibi, burada cüdan fazladır iftiar bağundaki bağundaki bağundaki tağdan beden olaraktan değiştirilmiş ve dönüştürülmüştür. Ve zecer tuhu, ve zecer tuhu, nehi bir gizetin ve onları sert bir şekilde uyaran, yani ne gibi Cehennemle bak, cehennem var. Onları sert bir şekilde uyaran, kendilerine uyarıcı kötülüklerden alıkoyucu peygamberler gelmiş oldukları halde geçmiş ümmetleri onları yalanlamış olmalarından dolayı helak oluşunun haberleri onlara geldi ve ulaştı. Vama buradaki ma mefsule el manasında ev mefsufe veya basit sıfat bildirmiş oluyor. Bu olarak da hikmetin bir hikmet maslahat fayda yarar haberü mübteda değil, mahsufun. Bu hikmetin ifadesi mahsul bir mübtedanın haberidir. Evvel yapta bedelü min yüşüyor, yukarıdaki madan bedeldir. Evmin müzdecel veya müzdecel ifadesindeki durumdan bedel olmuş oluyor. Hikmetin bari vatün. o nedir? Hedefe ulaşmış, zirveye ulaşmış tam bir tam bir hikmetten ibarettir o uyarılar peygamberlerin uyarmaları o uyarcıların uyarıları uyarmaları onlara bir fayda bir yarar vermedi yani onlara içerisinde hiç, tamamen bir hikmet olmuş olan o kitaplar haberler kendilerine gelmiş olmalarına rağmen onlar oradan bir ders bir ibret bir hikmet çıkartmadılar onlara bir fayda vermedi nusur ifadesi <gülüyor> burada cevap <gülüyor> ifadesi bir mana müzir uyarıcılar geldiği halde ne buradaki muzur müzir manasına en <gülüyor> yani kendilerini uyaracak uyarıcılar geldiği halde onlara o uyarmalar bir fayda vermedi buradaki mah femadaki marin nefi nefi edatı olmuşsun evli yani, yani istifami inkâri yani evli istifami inkâri yani inkar manasında bir istifam. Yani onlara geldiğine bir fayda vermedi. Onların faydalanmadığını ifade etmiş oluyor. Ve yahu <gülüyor> da aleyh ta'li mefğulun mukaddemun. Fethevelle anhum. Madem ki onlara sen böyle mucize göstermişsin, hakikatları göstermişsin, beyan etmişsin. Fethevelle anhum. Ey Habibi! Hüve fâidetun mâ tablahu ve ve tembe bihir <gülüyor> kelamı. Artık söz bitti. Yapacak bir şey yok. Yani onlar bir fayda bir yarar almıyor. Ders almıyorlar. Artık sen de onlardan yüz çevir. ya yani, yani o gün ya yani mudda'i çağırmın çağırması, çağıranın çağırması ki israfidir. O da israfildir. Çağırmanın çağırması, çağıranın çağrışı buradaki nasip diyelim. Yakrucuna el ati fi'l ayetin liqe ba'd hazi'l ayeti. Bu ayetten sonra gelmiş olan ayet. Yani o gün o günde o günde o kıyametin o dehşetli olduğu günde yet o er çağran çağırır çağırıcı çağırır neye ila şeyin nücür nücür nekir. hoş olmayan hoşak gitmeyen bilinmeyen bir şeye çağran çağırdığında evmin ki dülkiru ve nüfusu nufusu dışındaki o günün dehşetinden dolayı nefislerin hoşlanmadığı ki vevveel hesab o hoşlanmadığı nefislerin o şeyde nedir? Bir hesap, bir sorulu ve bir sualdir. İşte burada şunu ifade ediyorum. Çağıran kimselerin çağırması, çağırması çağırdığında hoş olmayan bir şeye çağırdıklarında olur o kıyametin o terşetli israfın süre fürdüğünde yani huşşan ey delileten nöb ebsardun gözleri zillet içerisinde kaymış bir vaziyette Hani korkudan insanların gözleri dışarı fırlar bir hali var ya, kıyametin işte İsrafil Sura üfürdüğünde insanların gözleri adeta fırlarca sınav, dehşete kapılır ve gözleri sanki dışarıya fırlamış olur. Harun <gülüyor> min faili yahrucûne. Heee, yahrucûnenin failinden hal, böyle olduğu halde, gözleri dışarıya fırlamış oldukları halde ne olur İsrafil Sura üfürünce? İşte, yahrucûnennaz. İnsanlar çıkar, tekausur süresinde değil mi? Onlar kabirlerinden çıkarlar, tekausur ifade ifadetli gibi, yakrucu emilen ejdav, el onlar kabirlerinden çıkarlar, gözleri dışarı fırlamış, dehşete kapılmış bir hal içerisinde. Neye benzerler çıkışları? Kenehün cera du münteşir, ne, aynıye hayreti, korku ve dehşetten, hayretten dolayı. Tamamen dönüyor, çatı çevre dönüyor. Şaşkınlık içerisinde etrafa yayılmış, saçılan adeta çekirgeler gibi. Yani düşününüz milyarlarca etrafa saçılmış olan çekirgeler var. Onların etrafa saçılıp yayılması gibi onlar kabirlerinden çıkarken öyle bir dehşet içerisinde, gözleri fırlamış bir vaziyet içerisinde kalırlar. Evet ve cümlede hâlün faili yahrucuna. Yahrucuna lü failinler hâldir. Yani böyle olduğu halde, gözleri fırlamış olduğu halde onlar kabirlerinden o dehşet ve korku içerisinde çıkarlar. Ne olarak muhtirene ey müşrikine maddile anaqhum. Maddile anaqhum. Onlar boyunlarına boyunlarına yani bilmedikleri şekilde bil laye doğru ne eynesunun min el hayret ve korkudan dolayı nereye gittiklerini bilmez bir vaziyette dağınık bir vaziyette değil mi çekirgeler e, savruluyor ta nereye gittiğini bilmiyor işte böyle bir vaziyet içerisinde muhayil sur'atle madine ana konum yani boyunları eğilmiş bir vaziyette boyunlarını eğilmiş bir vaziyette korku içerisinde boyunlarını uzatarak Koşar, onlar ne yaparlar? Koşarak giderler. Nereye? Iladâi. O çağaranın davetine, davet edenin davetine. İşte böyle dehşetli bir vaziyette. Yani daha net ifadeyle, daha önce de belki o Kıyamet suresi vakada da anlatırken, yani bir havayolu düşünün, milyonlarca insan uçak bekliyor, birisi bomba ihbarı yaptı. Bu da bir bomba var, her tarafta bomba var. Kadın, çocuk, yaşlı, genç, o insanların fırlayışını, kaçışını düşünün. Bir de bunu gözünüzün önüne şu anda toprağın altında, kayseri altındakiler üstündekilerden daha çok. Dünyanın altındakiler üstündekilerden daha çok. Şimdi basar gibi onların yerlerinden çıkmaları için emir verilmesiyle kabirlerinden o insanların korku dehşet içerisinde kalkıp kaçışlıklarını gözünüzün önüne şöyle bir getirir. O korkulu hal. He, işte böyle bir vaziyet içerisinde müminle kafirin arasındaki parçudur. يَكُولُ kafir مِنْهُمْ Onlardan kafir olanlar derler ki هَذَا يَوْمُ الْأَصُواْسِيِّ Eyvah! Bugün dehşetli bir gün, zor bir gün. Yani yokuş çıkaracak Ale الْاَلْكَافِرِينَ كَمَا فِي الْمُدْتَصِرِ Müddesir suresinde de geçtiği üzere bugün kafirler için zor bir gündür. Zorlu bir gündür, dehşetli bir gündür. Yevm-ul asî alel kafirine. Kafirlere karşı zorlu olan, zorlu, zorbalı, zor olan bir gündür. İşleri zor yani. Keddebet kablehüm. Kable Kureyş. Mitekim Kureyş'ten önce peygamberleri yalanlamış olanlar, Hı. yalanlamalarından dolayı o gün onlar için zor bir gündür. He, Keddebet kablehüm kavmuluh. Nitekim ondan önce, Efendimiz'den önce yani Kureyş'ten önce ki bu kavimlerin durumunu bu cenab ı Hakk'ın da sıralayacak şimdi, örnek verecek yani ibret almak için. كَتَّبَتْ قَبْلَهُمْ Öncesinde yalanlamıştı kavmunu, yani, Nuh'un kavmi. تَعِسُ الْفِيَ لِلِمَانَ Yani Nuh'un kavmi ve el ümmet yani onun ümmeti kendisine peygamber olarak gönderildiği o ümmet yalanlamıştı fakat de bu abdena Kurumuz Nuhu Nuhem Kurumuz Nuhu yalanlamıştı ne diye yalanlamıştı ve kahır demişlerdi ki mecnunun bezdıcır ha bu nedir tamamen bir bizleri bezdiren bizleri usandıra, bizleri sıkıntıya koyan bir mecburdur, bir delidir. Bir deli gelmiş bize, bizleri zehirliyor, rahatsız ediyor. Rahatsız edici, İntehevûhu bissebbibu aibî Ne yaptılar? Ona hücum edip onu çileden çıkarttılar, Nuh Peygamber'i çileden çıkarttılar ve aynı zamanda onu bu durumdan bezdirdiler. Bu evet. <gülüyor> hanı Kur'an-ı Kerim'de, biz daha önce de tefsirleri yaparken gördük. En dehşetli ağır beddua Nuh Peygamber'in duası. Bedduası. Yani, Ya Rabbi o kendisini yalanlayan kavmi helak etmesini, onların zürriyetlerinin de, onların senin kullarını Ya Rabbi saptırıyorlar, yoldan çıkartıyorlar. Hatta şimdi ne yapıyorlar? Bir de öldürüyorlar. Yoldan çıkartma arından bunayı onlara helat etmelerini Cenab-ı Hak'tan ve çocuklarının da aynı onların yolunu devam ettirdiğini ifade ederek en ağır bir bedduayı Nuh Peygamber onlar için kullanmış oluyor. Sebebi de ona mecnun demeleri ve bezdirip engellemiş olmalarından dolayı. Ne yapıyor? Küfür ediyor. Adam açıkça küfür ediyor Peygamber'e ve onu çileden çıkartıyor. Feda rabbehu o da ne yaptı? Nuh peygamber de Rabbisine yalvardı, dua etti. Şöyle, enni bir fetih ey bir enni. İki şekilde de olabilir. Yani Fethâ ile de veya da bir enni şeklinde de olabilir. Ya Rabbi mahlûbun fantasir. Artık ben yenik düştüm. Abi yani artık benim yapacağım bir şey yok. Ben yenik düştüm fantasir. Bana yardım eyle Ya Rabbi. Yani artık elimden bir iş gelmiyor. Elimden bir iş gelmiyor. Artık biçak kemeye dayandı diye Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarınca hemen akabinde bizde ne yaptık? فَتَحْنَا اَبْلُوَى بَسْسَمَٓا Göğün kapılarını açtık. Ne ile? بِمَا اِنْ مُنْ Boşanmış, hani bardaktan boşanırcasına deniliyor ya, bardaktan boşanırcasına sular ile göğün kapılarını açtık. مُنْسَبَا اِنْ سِبَابًا O manada bardaktan dökülürcesine, boşanırcasına göğün kapılarını açtık ve su, gökten su indirdik, Şediyle şiddetli bir dökülüşle gökten suları indirdik. Onunla da kalmadı وَفَجَّرَّ الْاَرْضَوْيُونَ o Yerden fışkıran, kaynaklardan fışkıran suları da çıkarttı. Yani gökten bardaktan boşanırcasına, yerden kaynağı suları çıkarttı. Böylece bir yandan gökten, diğer yandan yerden. iki taraflı su ne oldu? فَلْتَقَالْمَا Fel takal su birleşti, mavu sami var. Art yerle göyn suyu birleşti. Ama emrin hak budür. Hükmedilmiş bu diye bir fil eseri. Ezer ezende takdir edildiği üzere, takdir edildiği üzere bir emir üzerine o su yerle göyn suyu birleşti. Anlaşılıyor değil mi? Yani. Onlar Hz. Nuh'u bezdirince, artık deli deyince, engelleme yoluna gidince Hz. Nuh'da ya Rabbi, artık yapacağım bir şey yok. Yenik düştüm ben. Tamircilerse teslim artık yapacak bir şey kalmadı. Son randaya geldi. Ha, bunun üzerine bana yardım et deyince Hemen arkasından Allah onlara gökten ve yerden kaynar sular indirmek suretiyle işte onun tufanı gerçekleşiyor. Ve ve helakûn gârkan. Her bir kavramın farklı bir cezası vardı. Bunlarınki de neydi? Suda boğulmaktı. İşte o sahneyi Rabbimiz bize anlatıyor. Ve hamelnâhu eyyânruhen. Nûr <gülüyor> biz sevk ettik. Yükledik, gönderdik, sevk ettik. Alâ sefîletin bir gemi üzerine. O gemi nasıl? Geminin nasıl yapıldığını burada ifade ediyor. Alâ elvâ, zâti elvâhin. Tahtalardan oluşmuş. Daha, ve dusurîn. Ve o tahtaları birbirine bağlayan, çivilerden oluşmuş olan, çivilerden oluşmuş olan, kenetlenmiş, kenetlenmiş, tahtalı ve kenetlenmiş bir gemiye ruhu bindirdik. Ve ve o dusur mesela ne yapıyor? Mâ tuşet ve biye el minel ve gayrihâ. Biz çivi kullanıyoruz genelde. Gerek çivi, gerekse bunun benzerinde bir şey ile o tahtaları birbirine bağlayan, o tahtaları birbirine bağlayan böylece bağlar ile biz Hazret gemiye bindirdik. Gemiye bindirip onu sevk etmiş olduk. Evet, burada Vahid Nuh'a desar. Bu mesamirin tekini desader ne gibi? Kitap gibi. Ha. Şimdi Hz. Nuh peygamber gemiye bindiriliyor. Yetmiş küsür kişi kadar da kendisine iman etmiş. Hatta Cenab-ı Hem bir hayvandan bir çift almasını da kendisine söyleyip gemiye bindiriyor. Bu nasıl oluyor? Allah'ın gözetimi altında. Peki bir ayurina bizim gözetimimiz altında. Gözetimimiz içerisinde ne yaptık? Gemiyi biz sevk etmiş oldu. Yani hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın iradesinin dışında değil kudretinin dışında da vücuda çıkıyor değil tamamen gözetimimiz altında yani ey mahfuz eten korunmuş olarak düşün ki dağ, dağları taşan hatta o sırada Hazreti'nin oğlu Kenan'a yalvarır oğlum gel oğlum gel yani tufan yükseliyor o diyor ki yok diyor ben kendimi korurum. diyor. tepeleye çıkıyor Su da yükseliyor, kayaya çıkıyor. Su yükseliyor, dağa çıkıyor. Gökyüzüne çıkacak hali yok. Kendimi kurtarım deyip devamlı yükselen Kenan, neticede suyun dağları da aşması neticesinde Kenan'ı da alıyor. Hatta bunun üzerine Nuh peygamber diyor ki Ya Rabbi bir o benim evladım diyor. O benim evladımdı. Allah ne diyor biliyor musunuz? O senin evladın değil diyor. İstanbul hukukunda şu var gençler. Küfür Bağlılığın ortadan kopar ne gibi? Diyelim ki, karı koca evlendi, ikisinden birisi kafir oldu. Nikah otomatikman bozulur. Allah Allah. Yine baba evlat, birisi kafir oldu. Yine baba evlat, bağı otomatikman kopmuş olur. Küfür, o bağı otomatikman koparmış olur. Onun için cenab Hak, o senin evladın değil. Evet. Karısından doğulan kendi çocuğu. Allah Allah. Ha, ama... Ne sever olsa bile hukuken o küfür otomatikmen o bağı da, babalık evlatlık bağını da otomatikmen kesmiş oluyor. O sonra o tüfak falan nasıl çekildi, yani o suları... Altında söyleyecekti. Yani, mesela onun üzerine ey gök suyunu tut, ey yer suyunu yut diyor Cenab-ı Hak. Ey gök suyunu tut, ey yer suyunu tut, yut diyor. Ha, gök suyunu tutuyor, yer suyunu yutuyor ve o gemi diğer çünkü başka surelerde de bu konu anlatılıyor, o gemi Cudi Dağı'na yani o konuda da muhtelif fikirler olsa da Cudi Dağı'na emniyetle ve güvenle doğuyor. bunu da bu arada söyleyeyim. Nuh Peygamber'e ikinci Adem denilir. Sebebine gelince insanlık Nuh Peygamber'le yeniden başlıyor. Hatta şu andaki Arap, Türk, Afrika ırkı Nuh Peygamber'in üç oğlu olan Ham, Sam, Yafes'ten dünyaya geliyor. Yafes. Yahfes'ten Türkler geliyor, Ham'dan Afrikalılar, Sam'dan da Araplar gelmek suretiyle adeta Hz. Adem insanlığın babası olduğu gibi Nuh da ikinci bir babası mesabesinde, Nuh'tan sonra ikinci bir nesil, ikinci bir Adem olarak Nuh'dan başlamış oluyor insanlık tarihi. Her bir hayvandan da bir çift almıştı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün, onu da burada söyleyeyim, önemli. Çünkü ortada bazı iftiraflar var ama genel görüş şu Tufan belli bir bölgeyi değil. Tüm dünyayı kaplıyor. Eğer tüm dünyayı kaplamamış olsaydı Allah niye Hz. Nuh'a bütün hayvanlardan bir çift alsın desin ki? O zaman sadece o yörede ölürse ölsün. Zaten diğer yörelerde var hayvanlar çift. Niye? Tekrar Cenab-ı Hak kendisine bütün hayvanlardan bir çift. Sadece inanmış olanları alırdı tamam. Ha, demek ki Demek ki sadece tufan belli bir yöreyi, bölgeyi değil. Tüm dünyayı kaplamış olmak suretiyle ondan dolayı birik hayal Nuh ile yeniden başlamış oluyor. He, ne oldu? teşhid bir ağa yönüne, Nuh geriye bindik, bizim gözetimimiz altında, denetimimiz altında. Bu ne olaraktan Nuh'a biz bunu yaptık? ceza el bir mükafat olsun diye lazu fi'l mukaddem. E yani intisaren o boğulmuş olanlara karşı biz ona yardım ettik. Kime karşı? Limen kanı edenlere. Aleyhisselam. Ey Boğulmak suretiyle ahiretleri boğulmak suretiyle olmuş olan o kafirlere karşı biz Nuh'a yardım ettik. Nuh'u kurtardık. Biz ona mükafat olarak bunu yaptık. E ve Terek nahar, epkayne hazifiyeler ayeten, biz onu ne yaptık? Bir ayet olarak, bir ibret, bir ders, bir mucize olaraktan biz onu bırakmış olduk. Epkayne hazifiyeler, bu fiili bıraktık. Ney? Ayeten dimeniyatte biri bir Bunlar ibret alanlar alacaklar için bir ayet, alamet, işaret, bir mucize olaraktan bıraktık geriye. E yani bu haber bu haber ne oldu etrafa yayıldı ve bugün biz de ne yapıyoruz bu haberi anlatıyoruz demek ki bu haber süre geldi ve etrafa da yayılmış oldu. Peki böyle bir ders var. Böyle bir ibret var. Böyle bir durum var. Hemen Cenab-ı Hak arkasından diyor ki fehel <gülüyor> bi düşünen var mı? İbret alan var mı? Her eda bu ayet çok gelecek. Fehel <gülüyor> bi onu da uzun süredecek muhta biri müddat izinliği ibret alıp da öğüt alacak var mı? Buradaki müddekir müzekir manasına. Yani şöyle, o aslu va aslu müzekir. U dinetit ta ve mühmüneten ve kaza elmur ve udri metfiha. Daha sonra müzekir müzekir müzekir müddekir. Yani Davredilerek çevrilerekten müztekipl ifadesi müzekir müddekir aynı köften gelmiş olan olaraktan ibret alan var mı düşünen var mı ibret alacak var mı diyeceklerce ne abaa bunu ibretimize sunmuş oluyor <gülüyor> <gülüyor> kabaca ifadeyle kabaca ifadeyle Türkler Allah'ın şakası yok. Bir. ikincisi çocuklar iş ciddi. Allah ciddi iş yapıyor. Yani tabiri caizse sonsuz rahmet merhametiyle yokluktan çıkarttı bu insana yanlış yaptığını cesasını da Cenab-ı Hak veriyor. He, bize hemen onu hatırla diyor. فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُوذُرُ Bak bakalım benim azabım nasılmış. وَنُوذَرْغِ uyarım uyarıcılarım gönderdiğim uyarıcılar uyarılarım nasılmış. Bir bak bakalım. E yani İndari uyarmam. İstifamun takririyon. Bu istifam-ı takriri zine kasır cesareti. Hadi bak bakalım. Hadi. Var mı yok mu azabım benim? Evet ya Rabbi var. Ne yaptırıyor? İkrar ettiriyor, söylettiriyor. Var mı benim azabım yok mu? Var ya Rabbi. Azabım var ya Rabbi. Uyarıcım geldi mi gelmedi mi? Geldi ya Rabbi. Diye ne yapıyor? O Cenab-ı bunu bize hatırlatıyor. Heee. Ve keyfe haberu kâne. Keyfe buradaki kane'nin haberi ve ye is su'ale bu yukarıdaki nuhun durumundan sual ediyor. Ve mana şu. bir vukuu bir mukedibine lillohi manqia. Onum bulunduğu yerde onlara karşı gelmiş olan gelmiş olan o bela ve sıkıntının durumun muhatapları ne yapıyor? İkrar etmeye sevk ediyor. Bak ben nuhun kavmini helak ettim mi Etmedim mi? ettin ya Rabbi ikrar etmeye o insanları sevk etmiş oluyor bu haberi vermekle o yalancıların başına bunu muhur yalınlayanların başına bunu getirmekle Buradan şuraya geçiyor Allah var bir serna biz kolaylaştırdık neyi el Kur'an'e Kur'anı kolay kıldık lirdik niçin zikir için okumak için düşünmek için anlamak için Sehella'u lil ve heyyella'u lil-tezekkür. Tezekkür ve tefekkür etmek için onu hazırladık, etmek için olaylaştırdık Beş yaşındaki evde bir kardeşimiz vardır. Beş yaşındaki çocuğu makala gönderiyorsun. Diyorsun ki bak evladım şu beş şeyi al da gel. Ekmek, yumurta, domates, salata, peynir bunu al da gel. Beş yaşındaki çocuk. Bir bakıyorsun bir iki tane almış, iki üç taneyi almadan gelmiş. Oğlum bak ben sana söylemedim mi? Kızım sana söylemedim mi? Beş şey söyledim. Bak paraya verdim. Unuttun baba. Aynı çocuk ne oluyor biliyor musun? Altı bin altı yüz altmış altı tane ayet ezber diyor. Hafız Ne oldu? Yahu sen bakkala gönderdi beş şeyi söyledin. Bakkalda beş şey ne ikiye? Hatta bazen iki üç şey söylüyorsun birini almadan geliyor. <gülüyor> Yahu üç şeyden birini unutan bir çocuk. Kur'an-ı Kerim'e gelince altı bin küsur ayeti hiç unutmuyor, hafız oluyor. Öyle çok var, çok var öyle. Yani beş yaşında otuz yedi sureyi ezberleyen, Kur'an'ın tümünü ezberleyen, hadi diyelim ki imam ı Azam çok zekiydi, şöyle. Bugün de var yani, bugün de var. Sadece o beş yaşında ezberlememiş. Bugün de daha küçük yaşta, internet ortamına girin bakın, beş yaşında çocuk hafız oluyor ya. 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında çocuk hafıza oluyor. Aynı çocuğu bakkala gönderiyorsun 3-5 şey almak için bir tanesini, iki tanesini unutup geliyor. <gülüyor> i̇şte Cenab-ı Hak ne yapıyor? Biz onu kolaylaştırdık. Beyler Allah'ın kendisini anlatma problemi yok. Allah'ın kendisini zihinlere yerleştirme problemi yok. Yani Allah için bu de zor değil. Yarattığı varlığa kendi kelamını kolayca yerleştirme imkanı da güçü kuvveti de verir. He. Kur'an'ın ne yaptı? Böylece zikir olaraktan kıfs etmek için kolaylaştırdı. Fez müddekir gene dedim ya gelecek sürekli. Fez müddekir düşünen, ibret alan var mı? Var mı ibret alan? İbret alacak var mı? Müttehizu bihi ve hafizü leh. öğüt alıp hüs edecek var mı? Var işte bir manat emir buradaki soru edatı emir manasına yani öğüt al öğüt alan var mı derken öğüt al yani ihfazuhu bunu hüsret düşün ve tezi bi bununla öğüt al ve neyse yuhfezu min kutubilla ala zahrin kalbi gayruhu ha demek ki cenab-u bunu Kur'an'dan başka Kur'an'dan başka esberlene kitap olmadığını وَلَيْسَ يُحْفَزُ الْمُكْتُبِ اللّٰهَ ala صَحْلِ kar, Kur'an'dan başka ezberlenecek kitap olmadığını da burada ifade ediyor. Diğer kitaplar, mesela İncil, havalilere dikte edilmemiştir. Evet. Yani ne ezberletilmiş, ne de yazıya geçirilmiş. Diğer kitaplar da öyle. Sadece peygamber, Şu Allah şöyle buyuruyor diyor. Bir ezberleme gitmiyor. İşte Kur'an bu manada ilk olaraktan ezberlenmiş olan bir kitap ve... O ezberlemeyi de cenabı ı insanı kolaylaştırmış oluyor. Bu sefer Nuh'tan Ada geçti. Kehdebet Ağa, Nebiyye-i Hûd. Ak kavmi de peygamberleri olan Hûd'u yalanmadılar. Feuzzihu, bunun üzerine ne oldu? Allah onlara da azap etti, tazif olundu, azama uğradılar. İşte bak bakalım. Feke-i feke-ne adâbi benim azabım nasılmış, bu uyarıların nasılmış bir bak bakalım. Yani اِنْغَارِ bir بِالْعَذَابِ قَبْلَ الْعُzُولِيهِ Peygamber onlara gelmeden önce, evet, inmeden önce onlara azabım, uyarılarım nasılmış? Çünkü azap gelmeden önce ne gelir? Uyarı gelir. Peygamber onlara gelmeden önce, kitap veya gelmeden önce, bela, musibet gelmeden önce Allah onları ne yapıyor? Peygamberlerle uyarmış oluyor yani وَكَا مَنْقِعَهُ Yani o azabın tam yerine inmiş olduğu yer. Azabın tam yerine inmiş olduğu yer. O azab onlara gelmeden evvel benim uyarım nasılmış bir bah diyerekten bu ibretli olayı Cenab-ı Hak ifade ediyor. وَكَدْ بَيْيَنَّهُ bir Nitekim biz onu şu ayet ile de beyan ettik. Yani önce peygamber geliyor, uyarı geliyor. yalanlamaları neticesinde de Azap geliyor ki bu ayette de ifade edeceği gibi. اِنَّا اَرْسَلَّا عَلَيْهِمْ Muhakkak biz onlara Rehan bir rüzgar gönderdik. Nasıl bir rüzgar? سَرْسَرَانِ شَدِيهِ تُسَوْتِ Ses ile helak eden, şiddetli bir ses ile, umutu ile, çığlık ile, çığlık sesi onlara gönderdik. Şiddetli bir ses. Bugün savaşlarda da mesela artık o kullanılıyor. Ses bombası deniliyor ya. Ses bombası, ne yapıyor? Kulakları paramparça ediyor, beyni patlatıyor. Sürük basmıyor. He, beyni patlatıyor o ses bombasıyla. İşte Cenab-ı Hakkut kavmini de, At kavmini de ses bombasıyla helak ediyor. Şiddetli bir çığlık, şiddetli bir ses ile Cenab-ı kavmine diyor bir rüzgar, o rüzgar kanalıyla o sesi gönderiyor. Nerede? Hangi günde? Fî yevmi uğursuz bir günde, uğursuz bir günde, biz onlara şiddetli bir rüzgar gönderdik. Ki bu ayın sonundaki çarşamba günü o, oluyormuş. Ayın sonundaki çarşamba günü Cenab-ı Hakk onlara göndermiş bunu. Yani Müstemircim yani daimi sürekli şu olma, uğursuzluğu sürekli olan, kendilerine bir uğursuz olaraktan gelen o şiddetli, daimi olan bir günde, uğursuz bir günde biz Hud'un kavmine ağda şiddetli bir ses bombasını onlara gönderdik. E <gülüyor> kaviyuhu, kuvvetli. Vekâne yevul erba'a ahir-i şehri. Dördüncü gün, ayın sonu ki bunun da çarşamba oldu. Pazar, pazartesi, pazar, pazar, salı, çarşamba dördüncü gün olmuş oluyor. Cenab-ı onları helal ediyor. Ayın sonu, çarşamba günü. Ha, ne yapıyor? Tenziunnaz. Takla'uhum min hufril ardi mündessine fiha ve tersere onlara rüusleri feda dip rıkabam fetübeyle retse alel ceset. İnsanları sökercesine, savururcasına o sığındıkları yerden müddesi sığınmış oldukları yerdeki o çukurlardan söküp alırcasına. Onları söküp alırcasına etrafa savurup fırlatırcasına ne yapıyordu o rüzgar? Onları yere çalıyor idi. Ve bundan dolayı da Bundan dolayı da fethedip, boyunları kırılıyor ve anil cesedi artık baş gövdeden ayrılıyor, boyun kırılıyor, bulunmuş oldukları gizlenmiş oldukları yerden onları sığınmış oldukları yerden alıp savurup söküp yere çalıyor idi o şiddetli rüzgar tamamen ayrılıyordu yani artık ona göre düşün geldi. Yani asrâhum başları üzerine çalıyor fetedukur boyunları kırılıyor fetûbe ile ve baş gövdeden ayrılıyor idi böyle olunca kendiler sanki onlar neye benzedi bu halleriyle korkmuş halleriyle ve hâluhum mâsûkireskiredildiği üzere acâzu nahlin münka'ir yani bir kurma kütüğü hurma kütüğü, hurma kütüğünün, sökülmüş olan bir hurma kütüğünün haline benziyordu onların durumu. Hani bazen şiddetli fırtınalarda da olur ya, şiddetli fırtına gelir ağaçlar kötünden söker. Ağaçlar kötünden söker. İşte o şiddetli rüzgarda, da, ses de onları adeta sökülmüş bir hurma kütüğü gibi yerden söküp alıyordu. Ve şükür bin nahlil burada niye hurmaya benzetildi? uzun oluşundan dolayı. وَسُكْرِهُنَا وَاُنْنِسَتْفِ الْحَقْقَ Nitekim Hakk'a suresinde de zikredildiği üzere Cenab-ı Hak diğer surelerde de ifade ettiği üzere onları tamamen... Çünkü bu birçok surede de var. Alt kavmi İslamud kavmi mesela Kur'an'da yine en çok helaketi dehşetli bir surette zikredilmiş olan peygamberlerden olmuş oluyor. Nahil <gülüyor> الْحَاوِيَ içi boş, bomboş olan kurma gibi. Mürahaten bir tavasil film Yani ayet sonlarına ayet sonlarına gelmiş olan ayet sonlarına burada mürahaten bir tavasil ayet sonlarına gelmiş olaraktan onlar adeta boş bir hurma, kütüğü gibi ne yapılıyordu? köklerinden sökülüp savruluyor idi. Yani o korkmuş hali Kur'an burada tasvir etmiş oluyor. İşte bak biz onlara ne yaptık. Nuh'a yaptığımız gibi Kuda at kavminin peygamberi olan Nuh'a da kavmine de bunu yaptık. O halde fekeyfekâne adâbi ve nuzir bizim azabımız ve uyarılarımız nasıldır? Bir bak da ibret al. Oradan hemen şuraya geçiyor. Genel yukarıdakini hatırla. وَالَقَدْ يَسَّرْنَا قُرْآنَ اَنْدِقْرِ Öğüt almak için biz Kur'an'ı zikir için, hussetmek için, düşünmek için, ders almak için biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. فَهَلْ müddekir. دَكِرْ فَهَلْ müzekkir ibret alan düşünen var mı kim düşünür düşünen kimdir gibi cenaba bu uyarıyı yine yapmış oluyor. Kendine samudu bin nuzur. Ha at kavmi böyle, nul kavmi böyle gelelim atla beraber şekillendiren samud kavmine. Samud da uyarıcıları yalanladı. Buradaki nazar cebu nedir? Nezir'in cem'idir. Bir mana müzir manasında uyarıcı yayal salih <Sessizlik> onlar da kendilerine gönder, gönderilmiş olan salih peygamberin uyarılarını uyarının emirlerini ne yaptılar onlar da yalanladılar böylece inlem yuminu bir ona iman etmeyip ve tabi ve suretiyle semut kavmi de salih peygamberi yalanladılar ne dediler yalanladıklarında katalu dediler ki ey bu bir insan mı? Bu da bir insan canım. Ha, mensubun al iştegal. Minna, waheeden, sıfatani, libeşer, <gülüyor> beşerine sıfatı olarak, o da bizden bir insan. Veya o da bizim gibi bir insan. O da içimizden çıkmış bir insan. Yani biz içimizden çıkmış olan bir insana mı nette tabi olalım? Bu ifade, müvestri ül fiyolun nasibi lehu. Bu istifamı bir mana nefiye. Yani. Soru Sorarken burada soru manasına değil nefretmek yani biz bizden çıkmış olan bir insana uymayız, biz ona tabi olmayız çünkü o da bizim gibi. Buradaki sorudaki kası yani biz ona uymayız, olumsuzluk manasına. Ve mana keyferebde bir o, şu mana biz nasıl ona uyalım ya? He, ona, cemaat, biz çoğunuz, biz daha çoğumuz, çoğunluk olan biz o bir kişiye ne uyalım ki ya? O bir kişi biz yani. Ona neden o bir de o da bizim gibi içimizden çıkmış birisi. Ve vahidetun minha. O bizden birdir. Ve bir melik. Aynı zamanda o bir kral da değil ki uyalım. Kral olsaydı peşine düşerdik. Ey yani lanetlerin yolu. <gülüyor> Böylece biz ona uyumayız diyerekten burada bunu uyumayacaklarını ifade ediyorlar. اِنَّا ki giden bu durumda اَيَّا olur eğer biz o salihe uyarsak içimizden çıkmış olan o kişiye uyarsak ne olur? لَفِي <gülüşmeler> دَلَالٍ biz sapıklık içerisinde olmuş oluruz رَحَابٍ عَنِ السَّبَابِ doğru yoldan sapmış oluruz doğru yoldan gitmiş olur daha ne olmuş oluruz? ve <gülüşmeler> وَجُنُونِينَ biz ona uyarsak hem doğru yoldan sapmış hem de deli deli olmuş oluruz Evet, burada o yani, evkilezikler yani o vahiy verildi mi? Evkilezikler vahiy verildi mi? ona min yani yani kendisine herhangi bir vahiy verildi mi? Ben houve yani kendisine vahiy edildi mi? Oysa o fi üzere ona vahiy verildi mi? Ki Haşa eşiyorum, mütekem birim, batak şımarık manasına kibirli. Yani kendisine yalancı olup, yalancı olup, kendisine o yalancı olduğu ve şımarık olduğu halde kendisine vahiy geldi mi, vahim bildirildi mi? Hala, hala. Bu üzerine Allah dedi ki onların bu yalanlamalarına peygambere şımarık gibi ifade kullanmalarına rağmen Cenab-ı Hakk onlara dedi ki seyahatını bunlardan fil ahiret. Onlar ahirette görürler. Onlar ahirette diyecekler. Neyi bilecekler? Men kesa. Kimmiş yalancı? El eşir. Orada onlar onu görecekler. Ve oysa onlardır yalancı ve şımarık. Bi en yuzzi bu ala tekzi bihim nebiyhum onlar peygamberleri salih, yanılmamış olmaları suretiyle azaplandırdıklarında işte o zaman görecekler. Kimmiş yalancı, kimmiş şımarık bunu daha iyi anlayıp görecekler. Ondan sonra salih peygambere gelen, salih peygambere gelen deve mucizesini ayet anlatıyor. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra o ayetten devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamer suresinin ilk yarısını demin ifade etmişti. Şimdi diğer ikinci yarısında Salih peygamberin gelmiş olduğu kavmi Semud kavminin durumunu anlatıyor. Onlara gelmiş, onlar onu yalanlamışlardı. Burada anlatacağı ise Salih peygambere Cenab-ı vermiş olduğu mucize. Neymiş o mucize görelim. İnna mursilun naqate wa qat'a bisdabe. Gönderdik. Muhri cemileri hep birlikte sahreti Bir takım Aynen hani Efendimiz'e kamerin başında söylemiştik ya O da kamer <gülüyor> ayetinde de ifade edildiği gibi Efendimiz'den ayı ikiye yarmasını istedikleri gibi Salih peygamberler de madem sen, madem sen peygambersin Bu Kur'an-ı Kerim'in diğer birkaç suresinde de var Madem peygambersin e, Şu dağın tepesindeki kayanın tepesinden Kayanın tepesinden bize özelliklerini de belirtiyor diye bir, bir, Şu yaşta şöyle özellikle bir dişi deve çıkart bize. Hadi bakalım kayanın içerisinde. Allah Allah. Yani onlara göre hakikaten anormal kayanın içerisinde de deve mi çıkar ya? O da belirttikleri özellikle, belirledikleri standartta şu kayanın içerisinde hadi bize bir deve çıkar diyerekten Hz. Salih Peygamberi. Bu şekilde tabiri caizse kendilerince zorlarcasına şey yapıyor. Yani Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bunu niye yapıyor Allah? Fitneten mihneten onları bir imtihan. Yani minahde bir Onları imtihan etmek için onları o istemiş oldukları o muzeye karşı Cenab-ı o dağın tepesinden, kayanın tepesinden o istemiş, istedikleri vasıfta deveyi çıkartıyor. fertakîb rûb ya salim. Ey salim, murakabe gözet. Bir takip et. En Onlar ne yapıyorlar Onlar o deveye ne yapıyorlar, ne yapıp yapmadıklarına şöyle bir bak, bir göz gezdir. Arkasında osma bir sabir. sabir. Adabu yani buradaki tı, bederü minta'i iftial. Daha önce de izleyip müzdecil, izleyen geldiği gibi, burada da aslında bu tı var ya, gene iftial bağlamında iste bir, yani aslı sabre kökünden gelmiş oluyor Arapça gramer olarak. Yani iste bir ala Ya Salim, onların sana yaptıkları eziyetleri sabret. Sabret. Allah sürekli Peygamberlerine, efendimize de olduğu gibi, aslında bu sabrı onlara bildiriyor. وَنَدِّيْهُمْ Onları bildir, haber ver. Neyi? Şunu. اَنَّا الْمَاءَ قِسْمَةٌ مَقْصُومُونَ Su, yani çeşmedeki su durumu maksumun, aralarında taksim edilmiştir. Aralarında söyleyeceğim. بَيْنَهُمْ ve النَّافَةِ فَيَمُنْ لَهُمْ وَيَمُنْ لَهَا Ha, şöyle bir anlaşma yapıyor Salih Peygamber onlarla. Bir gün devenin günü, su içme günü, bir gün sizin gününüz. Yani böyle aralarında bir taksima. Siz devenin içme gününde onu karışmayacaksınız. Sizin içtiğiniz günde de biz size karışmayacağız. Bir gün su günü, çeşmeden su içme günü sizin gününüz, bir gün de devenin günü. Aralarında taksim edilmiş. Kürlü gün. her içen kimse, yani her su sırasında muhtazır, hazır olacaktır. Her su içen kişi kendi su nöbetinde orada hazır olacaktır, diğeri orada hazır olmayacaktır. Nasibun minemma'i Yani sudan nasibi neyse her içer kişi kendi nasibinin o anında, o çeşmenin başında hazır olacaktır. Yahtar ol, kal umu Ve nâkutu yevmaha. Böylece o kavim kendi gününde, devrede kendi gününde hazır olacak. Fetemâdev alâ dâlike tımmemellûn. Bu durum bir müddet böyle devam ettikten sonra tımmemellûn. Sonra onlar bu durumdan bıktılar, osandılar. Bu ne ya? Bir gün, o, bir gün bir gün, bir gün o, bir gün biz, bu durum böyle gitmez, e ee, biz bundan osandık artık bıktık dediler. Bunun üzerine fehmu sinsi sinsi hainane bir şekilde düşündüler. Neyi? bir مِنْ نَاقَتِ Deveyi ulan nasıl öldürsek ya, deveyi bir öldürelim, bu aramızdan çıksın ya, öyle olmaz ki, fazlamız bu. Onu öldürmeyi düşündüler hesaba kattılar. Bunun üzerine fenâdev çağırdı seslerde duyurdu içlerinden azgın olan birisi. Kimi? Sahi benim. Arkadaşlarına gelin gelin bunu öldürelim diye. Arkadaşlarından gücü niyetli olan biri diğer arkadaşları çağırdı. Kudair Böylece onu öldürmek amacıyla, onu öldürmek amacıyla arkadaşlarını çağırdı. Öldürmeyi kastettiler. Fete'âka tenâvresseyin kılıcı eline aldı. Fesahata o da kılıcı eline aldı, o azın olan kişi arkadaşları çağırınca eline aldıktan sonra fe takibi hep bu kolay peş peşe geliyor. Yani devenin bu şeyinden dolayı bıktılar. Hazır ol, olacaktı. Bu yüzden hemen arkasından arkadaşını çağırıyor. Hemen arkasından kılıcı eline alıyor. Hemen arkasından fe akare nafete o kılıç ve deveyi kesti. اَيَّانِ كَتَلَهَا مُوَفَقَةَنْ دَهُمْ Uygun bir şekilde onu öldürmüş oldu. Onlara kendilerine uyduğu şekilde nasıl yapmışlarsa yaptıkları şekilde onu öldürdüler. Ha, bunun üzerine فَكَيْفَكَانَ عَظَابِ وَرُزُ Hadi bak bakalım bizim azabımız ve uyarımız basılmış gör bakalım. اَيَّانِ اِنْذَارِ لَهُمْ بِرْعَظَابِ قَبْ وَرُزُونِ يَا Onlara o bela, musibet gelmeden önce bizim azabımızı uyarımızın nasıl onlara olduğuna bir bak. Allah ne yapıyor? Azap göndermeden önce uyarı gönderiyor kısacası. E yani okuya, o yerini buldu ve be yerini Bu üzerine Allah o yerini bulan o azabı velayı şöyle izah ediyor: İmna ertseni aleyhim. Biz ki onlara sayhaten vahideten bir sayha, bir ses, bir çığlık onların üzerine sayha gönderdik. Sayha ile ses bile onları helak ediyor. O sesi biz onların üzerine gönderdikten sonra onlar ne oldular? Fethanlı tehşii bir Adeta adeta ağırda ve ahılda, hayvanların yürü giderken yaprakları ezmiş olduğunda ezilmiş bir yaprak neyse toz toprak haline gelmiş bir yaprak neyse biz de onları adeta ezilmiş tamamen kupkuru bir toprak haline kuru ot haline kuru ot haline onları getirdik. Huvalize yec alimihane hazireten min yabis el ve şevce yahfez zuhn fiha min diabi ve sibae Kurtların ve parçalayıcıların Onları yemiş oldukları ağaç ve diken kutusundan kuru ot gibi onları kendi alanlarından çıkan hayvanların ayaklarıyla ezmiş olduğu kuru bir ot haline biz onları getirmiş olduk. He. Ya'zallu yani fiha heşim. böylece onlar kutusundan yerinden yurdundan çıkmış olan çıkmış olan adeta Hayvanların ayaklarına ezmiş olduğu kupkuru bir şey haline, ot haline onları getirdik. Yani helak edişinin şekli Cenab-ı burada ifade etmiş oluyor. Evet, yine bu yukarıda da zikrettiği gibi, biz muhakkak ki Kur'an'ı reddikli, düşünesiniz diye, okuyup übselesiniz diye, ibret alasınız diye kolaylaştırdık. Fehel mümmitte kerim, İbret kim alır, kim ders alır, kim teşekkür eder, tefekkür eder, tedbür eder, ibret ve ders alır diye Cenab-ı Hak yine onu ifade ediyor. Semut kavmi böyle, oradan Lut'a geçiyor. Kettebet kavmu Lut. kavmi de yalanladı. bir nuzri uyarıcıları. Eyyâni bir umûr i müzdireti lehum ala risâni. Kendi dinleri üzerine uyarıcıların kendilerine verdikleri emirleri, emirleri işleri, uyarıları yalanladılar. Bu üzerine inna ersalna aleyhim hasiben biz de onlara taş yüklü rüzgarları taş yüklü rüzgarları rihan rihan rüzgarları gönderdik. O rüzgarlar ne yapıyor? Termein bir hasba onlara çakıl taşları fırlatıyor. Çakıl taşları fırlatan, savur saçıp savuran rüzgarları gönderdik. Ve yahut sıgarım hicareti taşın küçük hali yani çakıl taş اَلْوَاهِتَةُ دُونَ مِنْ اَلْكَفِّ Yani, öyle ki avuç içini doldurmayacak kadar her birisi, avuç içini doldurmayacak kadar, avuç içini dolduracaktan daha az bir şekilde olan küçük taşları biz onlara gönderdik. Ne oldu? فَهَلَكُ <gülüyor> Ve bunun üzerine onlarda, Lut'un kavmide helak oldu. istisna var mı? Var. اِلَّا <gülüyor> عَلَلُ Lut'un ailesi bunlar üstes kılındı Ki, Lut'un ailesi derken, özellikle şu hanımı değil. Tanrım'ı çünkü homoseksüellerle, limatacılarla onlardan iletişim kuruyor. Altta da söyleyeceğiz onu. O on, ondan kastetmiyor. Bununla وَهُمْ يُبْنَتَانُ مَعْهُ Onunla beraber olan iki kızı. Ha, Nuh ve onun iki kızını biz kurtardık. Ne? Ne zaman? مَكْجَيْنَهُ مِسَحَارُ مِنَ تَسْحَارُ Seher vakti. Sabah vakti, seher vakti, seher vakti. Lut ve ailesi. Yani iki kızını biz kurtardık. O, Eyyâne vakti subay, sabah vakti min yembe gayri muayyenin Belli olmayan bir günde çünkü belli olsa ona göre tedbir alırlar adamlar. Belli olmayan bir günde bir sabah vaktinde Nuh, Nuh ve onun ailesini kurtardı. Velev <gülüyor> kuride min yembe muayyenin levhuni asharbu Eğer gün belli olmuş olsaydı onlar bu durumdan kaçınır. O bela onlara gelmemiş olurdu. Günü belli değil. Diyen çünkü marifetun Mağdurun anis sahreti, bir en la hakkı, en üstün el. Hem bunu nereden çıkartıyoruz? Yani bunu nereden çıkartıyoruz? Bir saharin nekle olması hesabı ile, ne bir yani mağrur olan el takısı gelmediği içindir ki belli olan bir günde değil de belli olmayan bir günde biz onları Nuh'un ailesini çıkarttık, diğerlerini helak ettik. Niye bunu Nuh'un ailesine yaptık? Nimeten. ''Masvarı ey âmen nimetinden ''Nimetenden kasıt il ''Bir ikram olsun diye, iyilik ve nimet olsun diye'' ''Mün indina'' ''Kendi nezdimizden'' ''Kendi nezdimizden'' ''Tarafımızdan'' ''Nut ve ailesine bir ikram olsun diye'' ''Onları seher vakti kurtardı. ''Kedalik'' işte böyle ''Ey el ceza'' İşte bu şekilde biz ödüllendiririz. Kimi? نَيْسِي مَنْ شَكَرَا اَنْ اَمَنَا وَهُوَ مُؤْمِنُ Bizim şükredenlere karşı nimetlendirmemiz işte böyledir ki ondan kasıt kim? O da mü'mindir. Veyahut da اَوْ اَمَنَا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulüne iman eden veyahut da وَأَتَاعَهُمَا Ve onlara itaat edenlere karşı bizim nimetimiz, ikramımız, lütfumuz işte böyledir. وَلَقَدْ اَنْلَرَهُمْ خَوَّ فَا اُمْلُودُ Lüt onları uyardı, kork batşatana neyden? Bizim batşatana hani bir insanın yatasını tutarsın ya, tapaça yaparsın ya, sarsarsın ya. Aynen onun gibi biz onları yakaladık. Ahazna iyyahum bir azabi. Azabımız ile biz onları yakaladık. Fetemareb tecadelü ve teddebu. Onlar da ne yaptılar? O durumdan o durumdan Şüphe ettiler. Yani yapmış oldukları şüpheden dolayı Peygamber'e karşı şüpheden dolayı bir nüzari, bu uyarıcıları yalanladıkları, uyarıcıyla beraber mücadele ettikleri için ondan şüphe ettikleri için biz onları, biz onları ne yaptık? Biz onları yakaladık. Yani cezalandırdık manasına bir nüzari, bir inzari. O Peygamberlerin yaptıkları uyarıları. Olayı şöyle anlatırsam daha iyi olur, yani o sonraki anlaşılmış olur. Livatar homoseksüel olan Lut kavmi, Lut kavmi özellikle genç, birkaç genç geliyor Lut'a. Lut'a gelince arada sahtekarlık yapan karısı hemen gidiyor o homoseksüellere haber veriyor. Bak bize bazı gençler geldi, bazı gençler geldi diye haber veriyor. Bu üzerine onlar geliyor. Hatta Nuh Aleyhisselam diyor ki, ya diyor adam gibi evlenin, hatta benim kızlarım var diyor. Yani normal evlen, normal standartlarda evlenme usuluyla evlenin diyor. Evlenin diyor. Onun tavsiye ediyor. Onlar da yok, sen tartışma der gibi o misafirleri bize ver. Bunu oraya anlatıyor. وَلَغَدْ <gülüyor> رَعَوْ Haset bu Lut Peygamber'e misafir suretinde gelmiş olan kişiler arasında onlar onu istediler. ''Yok onu bize ver.'' diyerekten onu elde etmeye çalıştılar. Onlar söyleyecek tabi. ''Niye liyâh besû bihim ve kâr-ı melaikketin?'' Onlar da melaikeler idi, ondan o misafirler, misafirlerden pay almak istediler. Yani kısacası onlara saldırmak istediler, ondan bir pay alalım diye kötü niyetlerini ortaya habis olan pis olan niyetlerini böylece ortaya koymuş oldular ki onlar da melekelerdi. Bu üzerine onlar böyle bir kirli kötü bir girişim içerisinde bulununca Fatamasla Aygulah'ın biz onların gözlerini Fatamasla şimdi normal şöyle bir topra yerde toprağı düşünün şeyle yani düz değil dümdüz değil. Hani onu ne yapıyorsun toprağı dümdüz yapıyorsun tamamen Fatamas'la. Yani yüz nedir şimdi yüzümüz eğri büyüdü. Yani burnu dışarıya çıkmış, kulak gel şöyle böyle. Onu dümdüz yaptık diyor. Onların yüzlerini, gözlerini dümdüz hale getirdik. Tamamen dümdüz. Yani düşünün yüzümüzün yüzün dümdüz olduğunu düşünün. Fatamas'la dümdüz hale getirdik aynıla <gülüyor> hem onların gözlerini. Yani bundan kasıt Ameenahum <gülüyor> biz onları <kör> ettik. Ve ceanna billahi şik'in Kebab ülvesi, dümdüz, eğri büyü olmaksızın, eğri büyü olmaksızın tamamen dümdüz bir şekilde, dümdüz bir hale, yani parçalı olmaksın, parça değil, parça yok. Yani bura gibi, ondan sonra bura gibi bir parça olmaksızın Biz onu dümdüz hale getirdik. Geri kalan yüzün geri kalan kısmı gibi oldu, dümdüz yani. Bir an safakağa, cibri, bir cenahiyi. Bu nasıl oldu? Cebrail aleyhisselam kanadıyla onların yüzlerini dümdüz yaptı. Yüzlerini dümdüz hale getirdi. Yani gözlerini kör etti ve görmez bir hale geldiler. Evet ve fe yani fe kurna lehu biz onlara dedik hadi tadın bakalım. Tadım tad buluyormuş nasıl olmuş? Neyi azabı veriyor zor? Benim azabımı tadın. Ve onu veriyor zor ve, ve uyar mı? Ey indarı ve takviyesi. Size uyarmanı ve korkumanı görün bakalım. Ey yani ve faaliyeti. Onun faydası neymiş? Neticesi neymiş? Hadi gelin de görün bir bakalım. Vurakas sabaha humpur eten, sabah erken vakitte, vakte soğumun ya mı gayrı muayyenin belli olmayan sabah erken bir vakitte. Adabın ustaki, daimun tasılın bir adabin ahireti. Ahirette aynı verilecek olan azaba, bitişmiş olaraktan, bitişik olaraktan sürekli devam eden azabını, hadi görün ve o azabını tadın bakalım. Fezvuklu adabi ve nuzur. Benim azabım nasılmış tadın ve uyarım nasılmış, onu tadında bir görün dedik biz onlara. Bu arada herkeslerden Kur'an'a düşünmek için teşekkür edip, dile getirmek, kılsetmek için Kur'an'ı kolaylaştırdı. Ve her düşünen, tezekkür eden, tefekkür eden, ibret alan kimdir? Kim ibret alır? İbret alınır mı? Vuracakça sefer aile bir duruma geçti Kur'an vuracakça aile fiir aüla, kavmuh mu'ağı, fiir aüla beraber onun ailene de geldi, ailesine, çevresine, milletine, toplumuna geldi. Ne? El nuzuru uyarıcılar geldi. El indar ala İsani Musa ve Harun. Niye çoğu zikre diyor? Çünkü hem Musa hem Harun gelmiş oldu uyarıcı olarak. Onlar ne yaptı? Falebiyün minu onlara iman etmedi fiir ve ailesi bu bir كُمْ لِهَا Bütün ayetlerimizi yalanladılar. اَيْتِسَلَّةِ اُرْتِيهَا مُوْسَ O ayetten kasıt ne mucize? Hazreti Musa Aleyhisselam onlara dokuz tane mucize göstermişti. Dokuz tane mucize. Çekirge mucizesi, karınca mucizesi, sularının tan akma mucizesi, asa mucizesi, Musa Aleyhisselam'ın göstermiş olduğu dokuz tane peygamberlik mucizesine karşı onlar onu yalanlamışlar idi. Bu üzerine biz ne yaptı? Ahzalum bir azabı. Biz onları azabımız ile yakaladık. Nasıl bir azap? Ahzal azizin kavvihin muhtedirin. Güç ve kuvvet sahibi bir kralın yaptığı, güç ve kuvvet sahibi bir kralın yaptığı gibi biz onları kavvihin muhtedirin, kadirin layımcısı bu şerbin. Hiçbir şeyi kendisine aciz bırakmayan, Güçlü, kuvvetli, kudretli bir kralı yakalamış olduğu, yakalaması gibi güç kuvvetiyle biz de onları yakaladı. He, madem durum böyle... Ey Kureyş! Sizin kafirleriniz mi? Hayrın daha hayırlıdır, daha güçlü, kuvvetli, öncelikli, hayırlıdır. Onlardan, El-Mezkûrîn, Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun kavmi, Lut kavmi... sen ey Kureyş kafirlerin... Sizin kavminiz mi daha hayırlı, güçlü, kuvvetli yoksa o yukarıda sikredilmiş olanların kavimleri mi? Ne اَجَمْنِيْنْ قَوْلِ لُوهُ اِلٰى فِرْعَوْا وَنُخْتَمْ فِرْعَوْا وَنَا كَرَى فَلَنْ يُعَقْلِبُوهُ Yani onlar azaplandırılmadı mı? Azaplandırıldı. O halde azaplandırma konusunda senin kavmin mi daha güçlü o mu? Ki onlar ne olmuş oldu? Azaplandırdı. Siz azaplandırılmayacak mısınız? Emniyetim yoksa siz mi? Ya bu faruverme, kureş, ey Yoksa sizin için beratım iner azap, azaptan bir kurtuluş mu var? Yani Allah'tan bir berat mı aldınız? Bir belge mi aldınız? Bir kurtuluş bir belgeniz mi var yani? Mi, bu burur ne yani? O belge nerede yazıyor? Fizu biri, kitaplarda yazmış olan öyle Allah'tan size gelen bir senet mi var? Belge mi var? Var istifa mı filmledi? bir nefiy. Her iki durumda da soru edatı. M ile başlayan o soru edatı yine E ile başlayan soru edatı burada normal soru değil buradaki nefi manasında yani böyle bir şeyiniz yok bir, böyle bir beraatınız yok ve böyle bir gücünüz de yok çünkü sizden daha güçlü olanları Allah ne yaptı? helak etti, yok etti ey yani leysel bu kezârik, iş böyle değil em yoksa yekûlûne kureş ey Mekke, Kureş kafirleri, siz şöyle mi diyorsunuz? Ne halı cemiyon? Biz var ya, bir topluluğuz ya. E yani cebun, güçlü kuvvetli bir topluluğuz. Nasıl bir topluluk? Muntasirun ala Muhammedin. Muhammed'e karşı bir araya gelmiş, yardımlaşmış, güçlü kuvvetli bir birimiz topluluğuz yani. Ki velemme kâle abu Cehil yevve Bedirin. Nitekim Bedir günü bunu Ebu Cehil söylemişti. In, ne demişti? İnna cebun muntasirun nezere. Biz güçlü, kuvvetli, birbirine destek olan, yardımcı olan bir topluluğuz demesi üzerine nezere bu ayet kelime indi. Neydi? En başta söylemiştik yani. Girişte burayı istisna demiştik. Seyyûh zemûl cemûl. Seyyûh zemûl O toplum, o topluluk ezimete uğrayacak. Allah önceden haber veriyor. Ve yuvelûnel dubûr Ve gerisin geriye Gelesin geriye dönüp kaçacaklar ki Bedir'de öyle olmuştu. Fehezemu hezimete uğradılar, bir Bedir'in Bedir'de ve Nusra Rasulullah Efendimiz'e ne oldu? 3000 bin tane melek yardımcı oldu, 5000 bin tanenin nişanlı hazır kıta bekliyordu. Hazır kıta bekliyordu ve Allah Efendimiz'e yardım etti. Onlar ise o dedikleri gibi nah biz birbirine yardım eden topluluk. Hadi yardım etsene. Hadi, Yo. yok, yok. Yani onun için tamamen onlar boş kaldıklarını. Bel belki saatu saat u saat başta dediği gibi o saat, o kıyamet. O saat, o kıyamet. Nedir? bel sa'at-u ne uyduhum bile onlara vaat edilmiştir. Onlara vaat edilmiştir. Kıyamet onlara vaat edilen bir saattir. Cenab-ı Hak onu vaat ediyor. Ne ile bir azabi. Onlara yapacağı azab ile. وَسَعَتُ عَزَابَهُمَا O kıyamet, kıyametin o dehşeti, azabı, korkunç hali edha. اَعْزَمِ بَلِيَّةً بَلَا Çok büyük, çok dehşetli. وَاَمَرُ az yakıcı. Acil, o emer öşüdu miral etmeyi azabı dünya, dünya azabından acılık bakımından daha da acil. Yani binlerce derece daha acılığın içerisindedir o kıyametin o dehşeti. İşte inen mücimine muhakkak ki mücimler günahkarlar fi dala'im bir sapkınlık içerisindedir. Yani helak bir katlifim dünya, dünyada o bedirde olduğu gibi demiye kişi helak edilmişti, dünyada katil suretiyle helak olmak suretiyle. İşte müşrikler bir sapıklık bir helaket içerisindedir. Daha ve su orin yani narın su arenin yandırılmış bir ateş, yanmış bir ateş içerisindedirler. Bir yani Eyyâlen me'cete fil ahire. Yani ahirette onlara hücum edecek olan, saldıracak olan ki ahirette daha önceleri de geçliydi. Cehennem adeta onlara saldırırcasına. Alevleri onlar ha hani dünyada da oluyor bazı yangınlarda. Ateş, alev insanların yüzüne doğru savunuyor. Orada da aynı şekilde onun o dehşeti yandırılmış olarak heyecanlı bir şekilde onların üzerine saldırır, onların üzerine gelmiş olur. Evet, burada Yem'i o gün, yem'i o gün, o kıyamet, o dehşetli günde Ateşe sevk edilirler. Ateşe sevk edilirler. Ne هَنْي دُرُ durumda عَلَىٰ Cenab-ı Yüzleri üzerine. ayakta dedir yani, ayaktan gitmiyor, sevk edilmiyor. Yüzleri üzerine onlar ahiret, kıyamette yüzleri üzerine sevk edilirler. Daha o şekilde sürülür. اَيَّنِ فِي ahirete, Ahirette cehenneme yüzleri üzerine sürülürler. ve لَوْمُ Onlara denilir ki ذُوكُوا مَسَّ sakar, Sakar cehennemin diğer adı. Cehennem'in dokuşu, dokunuşunu, dokunuşunu bir tadı. Şimdi ahirette cenab Hak, azap kelimesi de tatmak manasına. Yani aslında Allah burada tadımlığını söylüyor, bir de kendisini düşün. Tadımlığı böyle olursa, ya şu baklavanın bir tadına bak. Ne kadar daha yemedin ki sen, tadına baktın. Tadı böyle demek ki güzel olursa, yersen nasıl olur? Tamam. Tersi yönüyle, evet. hem azap, hem dhuku. Messe ifadesi hep kıllet deniliyor ona, killeti bildiriyor, azınlığı bildiriyor. Azıcık bir dokunuşu bile cehennemin, dokunuşunun tadına bir bakın bakalım. İsabetü cehennem ulekum. Cehennemin size isabet edişine bir bakın. İnna قُلَّ شَيْهِينَ Mansur'un bitri'e'l-i fesir olanları. Bunu açıklayan fiil ile mansuptur. İnna قُلَّ شَيْهِينَ İnna neydi? İsmini nasf edip haberini ref eden edatlardan. İnne enne keenne lakinne leyte la anne illa ve evet. la edatları. Muhakkak ki her şey halaknahu, biz bu her şeyi yarattık. Ne ile? Bir kaderin, bir ölçü ile, bir takdirin, bir ölçü ile. Bu ifade nedir? Halun min güllü eyyâni Her şey bir miktar, bir ölçü, bir takdir, bir plan, bir proje, bir mühendislik hesabıyla biz her şeyi yarattık. Ve maevrına bir şeyin nuru bir şeyin olmasını biz dilediğimiz zaman emrederiz. İlla ancak emreden emre emrete emretün vahidatün tek bir emir ile bir o bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman tek bir kere söyleriz. Tek bir emirle söyleriz. He, bizim işimiz nedir? Tek bir tek bir şey için bizim işimiz kelim <gülüyor> basarı göz açıp kapama gibidir. Yani fısur sürat konusunda. Ki veyye o da nedir? Şu sözde olduğu gibi. Ve ve kavlu kün. Biz bir şeyi, bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman göz açıp kapamak gibi ona ol deriz. Fe yücedu. Ve o şey ne olur? Onu verir. İşte innama emrulu. Ancak onun işi o. Allah'ın bir şey yaratmasının bilemesini bir şey idare edeşeyen, bir şeyi dileğinde enyakulelehu ona demesidir. Ne demesi? Küldemesi. demesi ne idi? Takibi edadıdı. hemen bu şeyinde. Akabinde bir zamansız, aranıksız süresi olaraktan olması demektir. O nedenle ahlak Biz helak ettik. Kimi eşya aldım? Sizin çok benzerlerinizi. Çok benzerlerinizi biz helak ettik. Eşvah hüküm filküfili mineral ümme bir maliyeti. ümmetlerden küfür konusunda size benzeyenlerin birçoklarını biz helak ettik. Ve her mevuldeki bundan kim ders alır? Ders alın var mı? Ders alınır mı? İbret ve de ders alınır mı? İstif burada nedir? istifhamın bir manel ev? Yani ibret al manasına e bir. Eğer usbu ve taizu düşününüz ve öğüt alınız. ''Ve küllü şeyin her şey ki onu yapıyor, ey ibadu, kullarımızdan her kim ki bir işi yapıyor, o nedir mektubun yazılmıştır.'' Nerede? ''Fizzubri, kütübül Her Kitaplarda o yazılıdır. Altta da ifade edecek, orada biraz daha açarım. He, ve kürlüs sahirin her küçük şey ve kebirin büyük şey minedden bir evin ameli ister günah olsun ister iş olsun her şey nedir? müstahbarun satırlarda satır satır yazılmıştır mektubun fil levhül mahfuzi levhül mahfuzda Allah'ın dışında her şeyi düşünün ne varsa asından z'sine her şeyin bir kaydı daha önce de söylemiştim her şeyin bir kaydı nerededir? levhül mahfuzdadır Okuldaki tüm öğrencilerin arşivi. arşivdeki kaydını ne ise, arşivdeki kainatın genel arşivi de levh-i mahfuzdur. Allah kainatın genel arşivi, her şeyin bir örneği levh-i mahfuzda mevcuttur. Senin de, senin yaptığın işlerinin de nokta olsun, noktanın dahi bir sureti arşivde levh-i mahfuzda mevcuttur. He Allah sonunda müjde veriyor. İnler mittak yine üstün Mücrim, söylemişti sakarda cehennemde olduklarını. Müntakilade cennetin onlar da cennetlerdedir. Burada çoğul ediyor, dikkat ediniz. Öyle bir yer verilmeyecek. Elbessati ile bostanlarda ve neher ve nehirlerde içlerinde nehirler olan bostanlardadırlar. Uri ile bi'l Bundan kasıt cinsdir. Yani nehir gibi şeyler. Ve bundan mahalledir Elma. onlar min el O nehirlerden içerler. Ne var o nehirlerde? Elma, su var, süt var, ber bal var, bir içecek var. Savaş etmeyen içecekler onlar için orada var. Nerede makadi Doğru olan, gerçek olan bir makamdadırlar onlar. Bir doğruluk makamındadırlar. Beş isim. Haklım, hak bir topluluk. لَا لَا اُنْفِيهِ وَلَا Öyle bir gerçek toplum ki orada boş söz, gereksiz söz, laflar, küfür, günah yok. Günah ve küfürün olmadığı, kötü sözlerin olmadığı gerçek bir meclistedirler. Ve oruyla diye el cins, yine yukarıdaki gibi cins kastedilmiştir. Mana şudur. اَنَّهَمْ onlar fi مَجَالِسِينَ Öyle bir topluluk içerisindedirler ki burada olduğu gibi Mine cennâtı, cennetten, minel cennetten, salim edilminellah mübette edim. Kötü sözden güvende ve günahtan güvende. Günah işlemek yok. Kötü söz söyleme de yok. Öyle bir şeyden korunmuş bir yerdedirler. Bildiğimle neyin, neyin tersi bir mecaresi dünya. Dünyada bazen bakıyorum üç kişi bir araya iki kişi. Boş boş laflar ediyoruz, lüzumsuz konuşuyoruz, Allah korusun, günahı sevk edecek şeyler oluyor. Onun aksine cennette böyle bir durum yoktur. He he he. فَكَلَّ اَنْ تَسْمَنِ ذَٰلِكَ Tamamen bunlardan korunmuş olaraktan temiz meclislerde فَكَلَّ اَنْ تَسْمَنِ ذَٰلِكَ Bundan tamamen korunmuş ve aral hazır haber-i ve bedelen-i mesalik bi bedel ve Onlar doğru bir makamda ve aynı zamanda melikin huzurundadırlar. Enden meleki. Ha demek ki orada meclislerin korun orada meclisler korunduğu için koruma altında olduğu için bu durumlar söz konusu değil ve aynı zamanda onlar nerede dirler? Enden meleki, meleki huzurunda. مِصَارِ الْمُبَالَعَةُمْ Niye burada özellikle melik dedi? amacıyla. Yani aziz-i mülk -i -i o İzle sahibi olan, mülkü geniş olan Allah'ın nezdinde huzurundadırlar. O Allah ki muhtedirin güç sahibi. قَادِرِ الْاَيُمْ جِزِوْ şey. Öyle bir güç sahibi ki hiçbir şey onu aciz bırakmaz. Ki o da kimdir? وَهُوَ hala, O da Allah Teala'dır. Onlar doğru bir melikstediler ve aynı zamanda melikin huzurundadırlar, Allah'ın huzurundadırlar. Ve inne buradaki işaretü ile rütbe ve Niye inde diye zikretti? Melik diye zikretseydi inde diye zikretmesi rütbe makamın derecesini, üstünlüğünü, yüksekliğini bildirmek içindir. Ve aynı zamanda ve qurbeti minü taala milvelin fadli. Fazıl ve ihsanından dolayı Allah'a yakınlığı. Çünkü inde de yanında nezdinde manası, yakınlık manası da vardır. Sadakallahülazim elbette ki Allah en doğruyu söylemiştir. ve <Sessizlik>